وما الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق قلوا على رسولنا محمد قلوا على طبيب قلوبنا محمد قلوا على شفيج قلوبنا محمد ائذ بالله من الشيطان وجيد وَاَدَّكُ <Sümüzdeki> Allah. اِنَّ اللّٰهَ قَبِيْهُمْ بِمَا تَعْمَدُونَ فَكَ اللّٰهُمْ عَظِيمٌ Muhterem Müslümanlar, Allah'ın <Sülüyor> Ahmet Mustafa'nın, Mahfad-ı Daire'i, Hoc yetim torunları, Allah Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya, da yaşamaya ve uygulamaya, bedelini ödemeye, neticede her dünyada hem ahirette aziz-i bahtiyar olmaya, her nesini aratça sınısını geçmiş olan bir çocuğun, neşlesi gibi bir neşleyle Allah ve Resulü'nün diğer ruhani yönün, Yer cevab Kiram'ın huzuruna çıkmaya. Dinleyip de Semina Vatane. Ya Rabbi dinledik ve itaat ettik. Bundan sonra bir daha eski cahillikler yok Allah. Eski delilikler yok Allah. Resallah adamım. Bu geceden sonra aynen ne duyduysan öyle uygulamaya demeye Mevla Sünneti muvaffak eyletti dinleyip de dinlememiş gibi olmaktan, tribünlerden mat seyreder gibi veya tribünlerden damat bölüm seyreder gibi konuşanız seyreylemekten, duyduklarından hiç etmeden ahirete gitmekten. Ama burada ama arada rezil-i olmaktan, karnesini alıp da sınıfında çakmış bir çocuğun üzüntüsü gibi bir üzüntüyle Allah ve Resul'un çıkmaktan, diğer Ruhani Yunan'ın huzurunda rezil üslu olmaktan, neticede ikkata maruz kalmaktan, Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Bu amiller burada kalmayacak, bu amiller buradan bu şarıya taşırılacak. Allah Celle Celaluhu, aminlere hammallık yapmaya, amin hammallı olmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Al sana bir güzel hissa. Sen nesin kardeşim, ben amin, amin hammallıyım, de tamamdır mesela, o kadar. Bana bak, İslamiyet anamdır, tamam mı? İslamiyet babamdır, tamam mı? Ben konuştuğum yerde her birinci temsilden benliyorum. Yani benim anam babamdır da sizin peki ananız babanız değildir anlamam. Ama cümle bazen böyle geliyor, hitabet böyle gerektiriyor, onun için konuşuyorum. Veya da kafandan gireyim, İslam anamızdır, İslam babamızdır. Anam veya anamız şimdiye kadar bize kötü küs vermedi. Çocuk itin sütfü ve doktorların belirttiğine göre, dünya sağlık örgütü ve teşkilatların söylediğine göre çocuk için en pek bir gıda maddesi anne sütüdür. Hiç bir annenin sütünde yani kötü şey olur mu? Allah o sütü hiç kötü yapar mı? O sütü emeğe çocuğun gerek fizyolojik yapısı, gerek tepsi beyin aktiviteleri son derece daha farklı oluyor. Tamam, tamam, belki anam bana şimdiye kadar, belki ama kucakta beşikte, ama yatakta ama boynundayken bana anam yanlış bir şey vermedi, bana anam zararlı bir şey vermedi. Aha! Şimdi sana sormuyorum, soruyorum, din-i İslam bizim anamızdır, öyle değil mi? İslamiyet şimdiye kadar bize, ana sütünden, belki, yani hiçbir olmaz ya, İslamiyet bize aynı bir ana sütü emzirmiştir. İslam'ın bize vermeklerinde şimdiye kadar hiçbir negatif bir şey yok. İnsan sağlığı gerek ruh sağlığı, gerekse fiziksel ve bedensel sağlık hakkında hiçbir negatif bir etki görülmemiştir. İnsan bu anayı terk eder mi? İnsan bu anayı bırakır mı? Anne sütünü bir çocuk mesela, icabında başka bir şeyinle Şimdi belki yani çocukların biri mu? İçiriyorlar, içiriyorlar. Alman malı, Alman çıkıyor. Çocuk oluyor böyle, bu gibi böyle, bir yarı bir şey böyle ezler ama kafa basmıyor. Çocuğun kafası bu çarpken, beşken. oğlum diyorsun bu, bir berberdir, yok takladır diyor miliman içinde ne var, ne yok tamam yazıyorlar, şu mineral, bu mineral, şu mineral, bu mineral, ya Allah aşkına. Yani bu insanlara ne oldu ki? Kafaları, durdu, bazı şeyleri basmıyor. Gidiklerimize kadar gida olsaydı, o kadar insan dünyasına süper belki faydası olsaydı, belki bu, bu, bu gerileme nereden oluyor? Demek ki var bir eksiklik, var bir şeyler. Var bir şeyler. tabii adam malını satmak için ee evet. poşetin üzerine yazacak veya da diyelim işte yani ee paketin üzerine yazacak domuz yağ kullanamamışsın vesaire adam kalkıp sana domuz yağ mı kullanıldı diyecekler atlanmadan malını satacak belki. Şimdi Allah cennetine veriyorum yarattığı maddelere bile kavuna, karsıza, portakala, mandalya, şuna buna teknoloji müdahale etmediği zaman Teknoloji mesela, orman yapıyorsa, sülünü gübre veriyorsa, hadi bakalım. Sabahleyin nasıl yiyorsun ormanı? Akşam menveren veya bir iki gün içerisinde salatalık oluyor 20 santim. Üçüncü gün poşet İstanbul'a gönderiyor. Bu meclisinde salatalık ye, yüzü imanıyor. Almanya'da, Almanya'da hormonla yetiştiren elmanın kilosu diyelim, bir ee, euro ise, bir euro ise Peki bak bizden sürü gelme istiyorlar ama hormansız yarısı böyle işte yani kara kuru, genik menik vesaire. Küçük şeyler, o elmanın kilosu 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro, Allah hormonunu Müslüman istemiyor tamam mı? Cenab-ı Hak o noktada, o noktada tabi, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yaratmış olduğu tabi gıdalar gibi, Tabii Müslüman olmaya hepimizi muvaffak eylesin. İslamiye tek tabiî gıdağı döversin. Hiç böyle yani hormonlu, mor morlu, çok yan kesili var, yok var, yokluğu var, yok var, Ya Yo. Peki insan bu İslam'ı nasıl tavır sor? İnsan bu İslam'ı nasıl dinlemez Allah aşkına? Evlat olsun da anasını emmesin peki. Veya ana sütü peki ona zararlı olsun, hırılmış mı? Varsa da çok istisna iyidir. Şimdi durum böyle olunca insan sadece Ramazan'da kalmamalı. Anne evladına yılda bir ay verme vermiyor, süt vermiyor. 12 ay devamlı süt veriyor. Dinini bilini İslam'da aynı espriye tabidir. Aynı kanuna ve kaideye tabidir. Öyleyse Ramazan'da orucunu yeme, öyleyse Ramazan sorması altı gün Şevmaz'dır. salâhu <Sessizlik> l ümmeti ulûv-ül-himmâz'dır. 7 kitapta diyor ki, Hz. aişe sürekli oruç tuttuğundan dolayı vücudu diyor, siyah olmuştu diyor, imsiyah olmuştu. Hz. Ömer radıyallahu anh sürekli oruç tuttuğundan dolayı vücudu ye yeşil olmuştu. Bunu birden başaramazsın. Onlar bu duruma birden gelmeyecek. Ama bak, ama bak, ibadetler öyle bir noktaya geliyor ki, öyle bir maksimum noktaya tırmanıyor ki, oraya geldiğin zaman açlık, naçlık veya sürekli ibadetten dolayı of of yok kadar, yok verildiği zaman can oluyor, kan oluyor. İbadetlerin a. Ah. Muhabbattan bir faydası vardır. Ve bedene bakan bir faydası vardır. Sade namazdan, sadece namazdan, sadece namazdan insan beynindeki oluşturduğu aklımızdaki ve fonksiyonları anlatmaya kalkarsak epey uzun saat konuşmak gerekiyor. He de işte, şu ayet, bu vesaire, öyle gitti. Ama din, hem şu hem ruhu, özellikle böyle. Genelde din, hem dünyayı, hem dünyayı, hem de ahireti afaz etmeye yönelik olarak gönderilmiş olan bir sistemdir. Biz hocalar hep seydemdansızdır, ahirete bakan tarafından. Eyvallah ama, bu yapar yüzde elli. Mesela dinin çevresi olma özelliği vardır, dinin kabiyatı ve çevreyi bir güzelleştirme ürünü vardır. Bak ejder bu camiyi yapmıştı. Bu caminin akustik yapısı çok acayipti. Şurada Hoca Efendi ve Aşerif okusun. Din Elhamdülillahirrahmanirrahmanirrahim maliki yevmeti. Şurada dinleyen var ya, bir şey anlamıyor. Tuğusu geliyor sadece ı Bugün hanımlara mağaz ettik iki saat, affedersiniz. 3 saatte talebeye koyulsun 5 saat. Mecbet bir Erbakan'ı bile geçtim yani. Onun için sesimde biraz sakallarsın, hızına bakmayın. Yarın sabah da eğer ses kalırsa, İsmaila'da. Nasıltan önce de, gene İsmail'e konuşacağız. Bakalım nereye kadar. Bak, dede burayı yapmış. Peki, aküftik yapısını nasıl yapmış? Hoca şunları, e, e, As-ı Serif okuduğu zaman, Hoca şimdi şunu takip edecek. Aç serifi okuyor, okuyor ama bekleyecek mesela. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allah. Durdu ondan sonra. Errahmanirrahim. Ondan sonra. Şeyi görüyor musun? Ne yapıyor? dübürde <Szoya> <Mübürtünü> getirir zaman elhamdülillah erabbil alemin zunabul muzin malik yevmiddin orada bir hayır gidiyor böyle ya yani. ama ne oluyor ne konuşuyor ne diyor sahira ne diyor gece bunlardan kaynaklanıyor Hz. Ali Şahrazadimiz buyuruyor ki Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı okuduğu zaman harflerini tek tek sayabilirsiniz diyor efendimiz öyle okuyor ecdad ne yapıyor bu stil'i, bu uygulamayı, haçlı mimariyi, sanata yansıtıyor. Bana bak, böyle ne güzeller var, ne güzeller. Bak orada bir tara kubbe var, ne lan? tara kubbe var. Ah, oh, Muhammed Mustafa'yı temsil eder. Bak bir, iki, üç, dört, bu ne faydalı değil. Hem bu beki Hamza Osman Ali, şeyin, Adam inşaata yansıtıyor. Dinin bile bu estetiği vardır. Bu direklerin sayısı iki, dört, altı tane. Bak iman şartları mı oldu? Ve olup evi i̇slam şartı mı olacaktı. Böyle neler, neler, neler, neler. Bunun için diyoruz ki yani bu nokta uzun gider de gider. Gider de gider. Fransız müsteşlik ve oryantalist huiz, maslik monoğol sırf bu konuda bir kitabı vardı. Yani Osmanlı İsaçiz oldu mimari eserlerde kendi cinsinden cemaat nasıl temsil edilmiş hiç merak ettin mi? Filin yavuruma geliyor anla mı? Sonra buradan aldığı ilhamla diyor ki kiliseye ben kendi intikamına göre inşa edeceğim meshaler. Bir adamı geliyor, benim mağazaya giriyor, alacağını alıyor onunla istifade ediyor. Ben şeyin şeye baktığı gibi sultan sevme bakıyorum. Yok arkadaş, yok. Bu dini mümini İslam, affedersiniz, manda gözüyle anlaşılmıyor ama Şahin gözüyle bakmak gerekiyor. Şahin, beş metre yukarıdan baktığı zaman yerdeki darı tanesini bile görebiliyor. Şimdi, ee, dedik ki, dini İslam anamızdır. İnsan anasına laf edipmez. Birisi annene söyler, canavar kesiliyorsun. Aslan, kaptan kesiliyorsun peki. Ana için, ana için ne yapılması ki? Her şey yapılır. Ana, fakir olsa da İslamiyet ana ne? Bir de o anayı peki bir anlatsak bize. Özel ana, genelde kadının İslam'daki değer ve ehemmiyeti nedir? O ehemmiyeti görünce bu sefer yani aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yani anaya laf bilirmeyiz, hecat hanımına hitap ettiği zaman Ayşe, atma, Temezdi, derdi ki nuru aynıydı derdi, gözümün nuru derdi, sultanım derdi, keşfi aynım derdi, ondan sonra gözümün efendim yani bedeyi vesaire manasında hanım böyle onur ediliyordu. Şimdi efendim Ankara'da hangi sıradan gelmiş? E, bu olsa olur, olmasa da olur vesaire gibi bir edayla. Oh, ya böyle değil. Bak dedik, Yavuz Gulsan senin mağdursun. Şüphesiz orada yapıyor. Hemen şeyleteri altında, kamerahâlin camisi var. Ben onun karşısına giderken, o cami arkasında böyle sessiz, sakin yatıyor da kameratın. O kameratın. O da Hem nasıl bir ana be Onun süsü neydi peki Adam tüm tüm dünyayı Bir padişah az görüyoruz İki padişah az görüyoruz Sanki şu an diyor ki Beni bıraksa anamdan bahsetiyorlar Sabit Çok fazla koyarsak ondan sonra Oca çok uzattı Şu oldu bu değil mi? Televizyon karşısında ne kadar duruyorsun? Üç saat değil mi? Kalimleşik yapmak yok davadan vadanlarını vurmak lazım. <gülüyor> Öyle yapayak, Tarkan diyecekler, Mansar diyecekler, hiçsat takip edersin. İbrahim satıp başka yere gelsin, beş saat dinlersin peki. <gülüyor> Yusuf İslam'ın sekteleri, gün akşam İngilizce ilaj dersleri, iş dersindenlerinde. Havam seçilen sekteler, ben konserim babalı. Bu millet kimliği <gülüyor> değiştirdi, kanmı değiştirdi. Sekil etmiyorum, ama hiç eğlenceye geldiler. <gülüyor> O zaman hiç dağıtma gözetilmiyor. Hiç Allah'a ve Rasulullah'a geldiği zaman ay sonra to tohbet, utandık, doldu, doldu. Öyle mi? Öyle mi? Bunları Allah görüyor. Tamam mı? Allah Allah-u Teala böyle çaprazlara düşmekten cikzak yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. İçinizde yani hakikaten, yani gözenirsen ha saatlerinde ağlayanlar var. Seccadesini gördüğü yaşlarına isletenler var. Ondan olmasa var ya, bazı huşkülükler var, Cenab-ı Hak bu huşkülüklere değinemiyor. Ah burada ne sözler var ama, dediğimiz gibi bazı şeyler eğer Allah nasip ederse Cennet de konuşulacak, o da değil. Bazıların huşkülüklerine binaen Cenab-ı Hak Cennet Celali, aha bizi böyle idare ediyor. Cahiyet-i Muad, bu fitesin ruhu çok ilim bir hastalığa maruz kaldı. Dedi ki, Ya Rabbi, Görüyorsun, verip verip veriyorum Allah gönderdi. Ben bu hastalıktan kurtulmayacağım Allah'a Allah gönderdi. Hasta diyor, Allah temerliyor. Ya Rabbi, eğer şifa bu derse, şifa bu derse benim arkamda, eğer şifa varsa kaza da kaderde, ekkedilir eh mi Allah'ın? Bir an önce gönder Allah'ın. Atikten gayet kendisi ses duyulur. Her dene bakıp geliyor. Deniyor ki kendisine, ben kullumun hasta ve iken, yalvara yalvaraya, yalvara, illeye illeye, ahu enin çeke çeke, ee yalvarmasını dinlemeye doyamıyoruz. <gülüyor> Mevla dert veriyor, Mevla sıkıntı veriyor, dile veriyor peki. Cenab-ı Hak Cennet'e ne acayişti Allah. Kimin aklına gelir ki derler o, senin o karif hali, o kanayaklık haline bakıyor da, Mevla sizin o gözyaşlarınızla, fiskiristlerle kış dile getirdiğin o dizeleri ve sümleleri dinlemeye doyanıyor Allah Selle Celaluhu. Sen de diyorsun ki, al bu sıkıntıyı benden, şu bulursayın. Tamam, eyvallah. Amma velakin, amma velakin temelde tarım da hoş, lütbun da hoş diyebilmelisin, diyebilmeliyiz. Allah bu noktada hepinizi sabit kadın eylesin. Şimdi, anam İslamiye söyle, tamam mı? Peki İslam'ın aynı zamanda babamdır benim. Bizim babamızdır o kadar. İnsan babasının katiline dost olmaması lazım. İnsan baba katiline Selamünaleyküm aleyküm bile diyemez. Hatta baba katili olan bir evladın miras alması bile caiz değildir. Babasını öldüren bir çocuk mirastan malzum edilir. Bugün bize insanların baba katili oldu. Yani İslamiyet'i dikkat etmiştir. İslamiyet'ten ona miras kalan hiçbir şey yoktur. Bana bak, babana benzeyeceksin. Babana benzeyeceksin. Sen de, sen de. Aa, kadınlar da eti biz vesaire. Ufak, büyük fark etmez. Babaya benzeyeceğiz. E, baba ne? Dini Hüseyin İslam. Eğer babaya benzemeyeceksen, eğer babana benzemeyeceksen git, ormandaki ağa ve salata bende. Kaldı ki, kaldı ki, kaldı ki, o ağaç ne mübarekler ve muhteremdir, değil mi? O ağaçtan ne kimyasal gazlar var. O ağaç peki, limazdan bir enerji ve kalori kaynağı peki. Keşfok, ona benzeyip de o kadar olabilsek. Ama ruhsuz olmakta, ağaç yani sana davatacak ahirette. Ben ruhsuz muyum ağabey diyorum, Hayat ve Sensi Efendi vardı. Ankara efendim yani, Emriyaullah'ındandı. Ankara'nın bir kazası var, Hayat diye. Bu yaşlı Şevki Efendi, bağında namaz kılarken diyor ki, baksın diyor, bağımdaki bütün elma ağaçlara, arkada Efendimiz yani sattıkmışlar, onunla beraber Rukiye gidiyor, onunla beraber secdeye gidiyor. Sana hayal geliyor değil mi? Senin kafan, benim kafam bakmıyor işte. Ha şunlar olur tamam mı abu kaba diyeceğim bir şey yok. Niye? Maddeye yönelik bir artık böyle ekstra ve harika şeylerin anlaşılmasına mani oluyor. Hastayız hasta! Hastayız hasta! Hastayız hasta! Şeda söylesem sana şimdi A, O, öyle şey mi olur diyeceksin? Olur babacığım, bırak bu kafayı. At bunu sen, tamam mı? Şu eğitim sistemimizin yanlış eğitim sisteminizin bize vermiş olduğu yanlış değer ve yargıları, kenara, tamam mı? Bu kafayla hiçbir şey olmaz. Tamam, Rabbani Kürtü'nün ruhu açta gidecektir. Bir defa yiyerken bir siyaset olayların dolayı gidemedi. İkinci defa gene teşebbüsü geçti, gene olmadı. Peki gene yol emniyeti vs. mümkün olmadı. Üçüncü sene, Kabe'ye gidip Kabe'ye mağazlamayı savfedecek, hac edecek teyzin. medine gidecek. Bu sefer üçüncü sene yani yakaladı. Bu seferde Üstad-ı Acem Ahmet vefat ve etti. Kısa'nın da kaldı. Sonra kendisine sendi ki, Şey Ahmet-ül Fâhlı Kısar gendi. Amr-Raddani ahmet o güzel bir serden beri gönlüm Kâbî-i Mağazama'ya Elinde olmayan engellerden dolayıya gidemedin. Şimdi Kâbî'yi sana, seni ziyarete gönderiyoruz diyorlar. Kâbî-i Mağazama, Meski-i Mükerreme'de, peki Allah-u Elâşim, zor gidiyor İmam-ı Rabbani'yi tavf etmeye. Kaç yatan iş-i Azâm-ı kalbetiyle öyle olmuştur. Râziyatün adevîye! Hanımefendi aynen öyle olmuşsun. Bana bak kulağın. Ulan sen ne kıymetlisin be. İnsan ne bu be. Allah Kabe'yi sana tavaf yapan kişi olarak gönderiyor. Sen Kabe'yi tavf ettiriyorsun. Kabe'yi sana tavf ettiriyor. Senin ne acayip bir değeri var. Dünyada da insana genelde insana özelde peki Müslüman'a bu kadar değer veren bir başka bir sistem var mı? Yok. Ya, ya, onun için bunun kadir ve kıymetlisi değil. <gülüyor> Tüm şey insanlar vardı, bak İslamiyet ne yapıyor, bak Kınavı Rabbânî'in duyurduğu gibi, namaz onu hac zekat surette kalmaz da, eğer hakikate ilgiyle bezerse, yani namaz vardır bakır gibidir, namaz vardır altın gibidir. Eğer senin peşin benim namazın orucu ol, bakır varak kaldıysa bundan bir şey olmuyor. Tamam mı? Ama eğer o bakırı altına çevirirsek bak zaman neler oluyor. Dönüşeceği insan seni birbiri İslam'ın yerde kıymetini bilmeli. Bizim ecdadımız, bizim ecdadımız eğlenceyi dahi, eğlenceyi dahi Müslümanlaştırmıştır. Müslümanlığı da eğlenceye dönüştür. Anladınız mı? Yani bizim eşsaz eğlenceyi, diyele mesela insanın eğlencesi ihtiyacı vardır diye. Fasül eklemler tipi yapar da, fasül eklem, -Eklem sahıssallar, e, Hazreti Aisha valide yarış yapar da, fasül eklem başka türlü şakaları vesaire vardır. Bak ama ama ama kesinlikle o eğlence sınavında İslam'ın diskotene fasül eklem taşımıyor Eccas oradan bir fotokopi çekiyor ve eğlenceyi Müslümanlaştırıyor. Giriş oyunu mesela değil. Veya buna benzer fiyat oyunlar vesaire. Müslümanlığı da eğlenceye dönüştürmüştür. Nasıl mı peşin? Adam eğlenmek için ezan okunca zaman camiye geliyor. üst <gülüyor> dediği gibi, Hakkı sever aşıkların eğlencesi sevdiği dolu ozuna yanıkların eğlencesi tevhid olur. Adam cihada giderken derdi ki arkadaş semşerim kak hadi düğüne gidiyoruz ulan derlerdi. Cihaza gidiyoruz savaşa gidiyoruz demiyorlardı. Kak hadi düğüne gidiyoruz düğüne tamam abi ben de düğüne geliyorum vs. namaz namaz bir ordu şuurudur şuuru. namaz da namaz bir ordu şuurudur. Oruç toplumsal olarak, toplum olarak uzulduğu zaman bir ordu şurudur. Bütün insanlar hepsi peki tek bir noktaya konsantre olmuş. Yani mezzeli yatmışsın hedef gözlüyorsun o kadar. Savaş değil. Yani zaman değil. Hazar zamanında. Sivil hayatta savaş eğitimi var. Nerede? Namazda. Nerede? Oruçta. Nerede? Haçta. Bir haçta en harika. Nerede? Eketta. Ramazan geliyor değil mi? Eyvallah. Çember verdiğin olması lazım. Yani ibadet seferini eşittir, savaş seferi verdik demektir bir yerde. İbadetler eğer bu eksilerin anlaşılırsa, o zaman yarın senin ve benim cebkeye gitmem zor olmaz. Zaten biz bu işin eğitimini görüyoruz. İbadetler, acemi en eğitimi gibidir. Haa, bildiğimiz o gerçek savaş, usta edin gibi, usta bir mi? Gibidir. Nasûr Ekrem Sağol Setem nasıl bir pecih? E, hayat modeli pompoladıysa Sa'de-i Kiram'a yani mesela ezan okundu, Cami-i Cehennem konusunda sade bir tekleme oldu. Nasûr Ekrem binlere çıktı, çok ateşli bir hükme irad etti. Dedik, eynağ, eynağ ben her bir vakit namaz karşılığı olarak her birinizden bir hayvan kudu versem Hepiniz camiye gidirsiniz, değil mi? Böyle bir Yani gavi diyor, kendisinin gavisi Sanki cephede askere ifade eden bir komutan edası var, diyor. Neticede, neticede, neticede sahabe-i kiram 4-5-7'ye döndüler. Ertesi bu sonraki namaz der ki azıp kızı zımba gibi, çıkıştaki gibi tas tuttular. Savaş, ezan gene hakeze öyle. Yani ezan ne oluyor? Birisi önce geldi, öbürü sonra geldi, ezan başladı hurra! Cepheye dedi. Yarın savaşta Rasûl-i Ekrem hücum dediği zaman, işte ezanın vermiş olduğu mesajı veriyor. Herkes silirse, geri kimse kazmayacak. Tıpkı ezan okunduğu zaman insanların camiye geldiği gibi. Rasûl-i Ekrem Sallâhu aleyhi Bedir savaşındayken, ateş kez dedi sahabe-i ok atmak yok, bir sahabe oku böyle çekmişti, çekmişti, çekmiş kendini bari bu boşa gitmesin bıraktı, giden ok bir kişiyi vurdu, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem silah bırak, ateş kez, manasında komut verdi fakat sahabe bir sakin kafeci, sabredemedi peki, köptü efendisi kendi başına gidetti, Resul-i bu sefer yani bu adamın atmış olduğu okla, Karşı taraftaki müşrikin öldüğünü duydu. Karşı taraftaki bu sefer peki? da Muhammed diyor ki, ee, ''Ateş, gel, silah, bırak, bu adam teknokrat gibi adammızı öldürdü, biz de onu atalım.'' dediler. Asla olmaz da bu sahabeyi bulurlar. Peygamber Efendimiz bu adamın cenazesini kırmadı. Şahade-i kiramı namazını kılmadı. Tabe'nin namazını kılmadı. Bu sahabenin namazını kılmadı. Orası gerisi kuyu. Gider de gider, gider de gider, gider de gider. Dinin öyle bir ciddiyisi ciddi vardır, samimiyeti vardır. Allah bu noktada ciddi olmaya kısır muvaffat ediyor. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, La yüzzetine ameluhu, ey iman şerefine müşerref olan kulların. Gitte kulla. Allah'tan korkun. Öyle ya işine geldi gibi değil. Korkanlar nasıl korkuyorsa ah öyle. Bu da çok cethanla bir başka bahar inşallah. De ki istekulla, valcensorlar, summarlar, temsilkar. Herkes burada, yarımız cinnah hazırlıyor, agres cinnah hazırlıyor. Ona bir bastın. Artılar eksiler, artılar eksiler. İstekulla, Allah'tan korkun bir daha. İnnallâhu aleyküm bir marcameli. Yaptıklarınızı biliyorum diyor Cenab-ı Hak Seyyid-i celal haberdarım diyor. Cenab-ı Hak Seyyid-i celal ciddi olmaya, samimi olmaya, Mevlam bizi ata bindirdi, Muhammed Mustafa ata bindirdi, atın üzerinde durmayana, bizi muvaffak eylesin diyor. Allah bize razı olsun. Allah bir Kur'an kursu için yardım istiyorlar. Yardım edelim. Az deme, çok deme. Bu işlere neler oluyor neler? neler oluyor neler? Bizim arkamızda Avrupa Birliği yok. Bizim arkamızda Amerika yok. Bu adamları üstü memlekete eee? inmiş olan kiliseleri tamir için yaptıkları gayretleri takip ediyorum. Ben bu davam ajanı gibi kendini kabul ediyorum. Çok müthiş çalışmalar var. Tamam mı? Eğer biz bu noktada yine iade ettik gidersek olmayacak. Böyleyse kendimizi azami derecede de sormayalım. Allah para toplayanlara şaibi vesile ihlas nasip ve Yardım edenlere de Cenab-ı Hak Seblil himmet olmak nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Allah ve saygı ve seyyidine muhabbetin ve acay